Merhaba, bugün dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketinin yıl dönümü. O nedenle bugünkü programımızı tamamen iki yıl önce Fukushima'da yaşanan nükleer felakete ve bunun sonuçlarına ayırdık. 11 Mart 2010 tarihinde Japonya'nın doğusunda yaşanan büyük deprem tsunami getirmiş, dalgaların çarpması sonucunda patlayan Fukushima kıyılarındaki nükleer reaktörün kalbinde erime yaşanmıştı. Nükleer karşıtı platform üyeleri Japonya'daki Fukushima nükleer santralinde yaşanan nükleer felaketin ikinci yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anmak ve Mersin'de yapılması düşünülen nükleer santrali protesto etmek için Galata Köprüsü'nde eylem yaptı. El ele tutuşarak insan zinciri oluşturan ve Karaköy'den emin önüne yürüyen çevre mücadelecileri adına Özgür Gürbüz 160 binden fazla insana evlerini terk ettiren Fukushima'nın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen bugün bile toprakta Havada, suda, radyasyona rastlandığını, santralde çalışan 300'den fazla kişinin yüksek seviyede radyasyona maruz kaldığını söyledi. Gürbüz bölgedeki kelebeklerde görülen mutasyon ileriki yıllarda yaşanacak sağlık sorunlarına da örnek teşkil ediyor. Fukushima eyaletinde açıklanan sağlık taramasının sonuçlarına göre 95 bin çocuğun %44'ünde tiroid anormallikleri görüldü. Radyasyonun etkisi 4 ya da 5 yıl sonra da daha fazla görülecek deniyor. İleride Fukushima'nın sağlığa olan etkilerini hepimiz göreceğiz dedi kendisi açıklamasında. Fukushima'dan sonra Almanya, İsviçre, İtalya ve birçok ülkenin nükleer enerjiden vazgeçmesine karşın Türkiye'nin nükleer tehlikeyi ciddiye almadan nükleer santral kurmaya hala çalıştığı vurgulandı. Protestolar ve anma tabii ki en yoğun olarak Japonya'da yaşandı. Antinükleer... On binlerce kişi son nükleer felaketin yaşandığı Japonya'da büyük protesto eylemleri gerçekleştirdi. On binlerce Japon parlamentoya yürüyerek nükleer enerji kullanımına protesto etti. Japon medyası ülke genelinde irili ufaklı 150 kadar nükleer karşıtı etkinliğin hafta sonunda ve bugün yapıldığını yazdı. 1986 Çernobil'den sonra bu en büyük nükleer felaket sonrası yapılan anketlerde Japon halkının %70'i Nükleeri istemediğini belirtmişti. Bu aynı rakamlar Türkiye için de geçerli. Afetten bu yana Japonya'da 50 nükleer reaktörün tamamı kapatıldı. Ama elektrik kesintileri gerekçe gösterilerek bu 50 kapatılan reaktörden sadece ikisi yeniden çalıştırılmaya da başlanmıştı protestolara ve itirazlara rağmen. Öte yandan üç kıtada nükleer lobisinin nükleer felaketlerden tamamen sorumlu tutulması ve nükleerden vazgeçilmesi için eylemler yapılıyor. Japonya'da parlamentonunda yapılan gösterileri Almanya, Belçika, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eylemleri izledi. Kanada'da bir keşif balonu Toronto kentinin üzerinden uçarak nükleer karşıtı mesaj verdi. İki yıldan bu yana Japonya'da radyasyon kaçarak yaşadıkları yerleri terk eden... Fukushima kurbanları ülkenin dört bir yanına dağılmış durumda ve belirsizlik içinde tazminat bekliyor. Felaketin ikinci yıl dönümünde Greenpeace nükleer operatör ve tedarikçileri GE, Hitachi, Toshiba gibi firmaların potansiyel nükleer kazalardan tamamen sorumlu tutulabilir olmalarını talep ediyor. Greenpeace aktivistleri bu taleplerini Brüksel'deki GE Avrupa merkezine bir eylemle götürdü. Almanya Düzbruk'taki Hitachi enerji önünde de eylemçiler pankart açarken... Fransa'da da aktivistler yine Cİ'nin önünde protesto gösterisi yaptı. Bu arada kurbanlara bakmak zorunda bırakılan hekimler de eylemdeydi. Nükleer Savaş'a karşı Hekimler Birliği (IPPNW) ise Fukushima'daki nükleer faciadan sonra Japonya'nın tüm bölgelerinde kanser vakkalarında artış beklediklerini açıkladı. Japonya'da doğum oranındaki düşüş kanser vakkalarının artacağının ilk işareti olarak sayılıyor. 2011 yılı itibariyle Japonya'daki doğumlarda 4 binlik bir azalma olduğu kaydediliyor. Birlik üyesi ve çocuk doktoru Winfried Weisenberg çocukların radyasyonu yetişkinlerden çok daha hassas olduklarının bilinen bir gerçek olduğunu ve bunun anne karnındaki cininin en büyük riskle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Fukushima'daki faciadan 9 ay sonra Japonya'daki doğumlarda saptanan hissedilebilir düşüşün ...anne karnındaki ceninlerin olgunlaşmadan can vermesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Birliğin ölçümlerine göre Japonya'nın diğer bölgelerinde de risk çok yüksek görünüyor. Bir de Fukushima'da yaşanan nükleer facia sonucunda Japonya'da 60 bin ila 120 bin kişinin kansere yakalanma riski olduğu gösterildi. Ayrıca faciadan sonra radyasyonu enkaz kaldırma çalışmalarına doğrudan katılan 18 bin kadar işçinin de hastalanma riskinin yüksek olduğu belirtiliyor... Nükleer karşıtları Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile sözleşme imzalamış olması nedeniyle taraf olduğu da görüşünde bu sözleşmeye göre Dünya Sağlık Örgütü radyasyonun yol açtığı sonuçları Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun izni olmadan kamuoyuna duyuramıyor. Uluslararası hikimler Birliği Japonya'nın deprem riski altındaki diğer bölgelerinde bulunan nükleer santrallerinde tehlike altında olduğuna dikkat çekti. Hala nükleer planlardan bahsedilen Türkiye. Nasıl olur da uluslararası anlaşma ile düzgün, doğru düzgün hiçbir sorumluluk almadan bir Rus şirketine üstelik kapitülasyonlar kıvamında %5'lik enerji geleceğini teslim edebilir? Felakete neden davetiye çıkartıyoruz? Güneş, rüzgar ve en önemlisi enerji verimliliği dururken. Yeşil ve barışlı bir gelecek diliyoruz. Nükleersiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.